Boş, Yaşam İçin Teknoloji Merhaba, Trakya'nın Istranca dağlarından İstanbul'a su taşıyan barajların çoğu kuraklık nedeniyle kurudu. İSKİ resmi internet sitesinde yer alan verilere göre Kırklareli'nin Vize ilçesindeki Kazan Deren'in doluluk oranı %8'e, Pabuç Deren'in ise %3'e düştü. Istranca barajının doluluk oranı 22,34 olarak ölçüldü. İstanbul'un içme suyunu karşılayan 10 barajın ortalama doluluk oranı ise %50,51 olarak ölçüldü. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer barajlardaki kuraklılığın nedenini şöyle açıkladı. Mevsim normali dediğiniz zaman yağışlarda %46'lık bir azalma var. Yağışların yarı yarıya düştüğünü görüyoruz. Bunun Trakya bölgesindeki illerimize geldiğiniz zaman da farklı değil. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporlarına göre Eylül ayının kuraklık endeksine göre özellikle Edirne orta şiddetli kuraklık yaşamış bir bölge, Kırklareli ise hafif kurak bir dönem geçiriyor. Hot or Cool Institute tarafından kamuoyuna sunulan araştırma 2050 yılına kadar küresel ısınmanın 1,5 santigratla sınırlandırılabilmesi için incelenen G20 ülkelerinin tamamının yaşam tarzına dayalı karbon ayak izine aştığı ve bu gidişatı değiştirmek için hızlı ve radikal azaltım gerektiğini ortaya koyuyor. Rapor hükümetlerin karbon ayak izi azaltmak üzerine yeterli katkı sağlayamayan bireysel davranış değişikliklerine odaklanmak yerine daha sürdürülebilir yaşam tarzlarının önüne açmaya yönelik uygulanabilecek politikaları inceliyor. Hot or Cool Institute'un 1,5 derece hedefiyle uyumlu yaşam tarzları isimli raporunun güncel baskısı 9 G20 ülkesinin yaşam tarzına dayalı karbon ayak izini analiz etmiş, raporda aynı zamanda Paris anlaşmasında belirlenen ve küresel ısınmayı 1,5 santigratla sınırlandırmaya yönelik iklim hedefini karşılamak üzere ne gibi değişikliklerin yapılabileceği tespit edilmiş. Dünyanın önce ekonomileri arasında yaşam tarzına dayalı sere gazı emisyonlarındaki büyük eşitsizlikler, Ve farklılıklar ortaya çıkıyor. Araştırma kapsamında incelenen ülkeler arasında kişi başına en yüksek emisyona sahip ülke Kanada. Ve Kanada'da bir bireyin yaşam ayak izi Endonezya'daki birine göre 6 kat daha büyük. Rapor bireysel davranış değişikliğinin ötesine geçerek bu azaltımı mümkün kılacak politikaların eksikliğinin insanların 1,5 santigrat hedefiyle uyumlu yaşam tarzı seçimleri yapmasını ne şekilde engellediğini değerlendiriyor. Analiz ülkelerin toplu taşıma ve konut altyapılarında yapılabilecek değişikliklere yönelik ülke özelinde tavsiyelerden mega yatlıların kullanımı gibi karbon emisyonu yoğun tüketim biçimlerinin yasaklanması talebine kadar geniş bir yaypazede yaşam tarzına dayalı karbon ayak izini azaltmak amacıyla yerel ve ulusal ölçekte uygulanabilecek politikaları ve piyasa müdahalelerini özetliyor. Raporun baş yazarı Dr. Lewis Akenji. Yaşam tarzına yönelik değişiklikleri dile getirmek, seçmenlerin yaşam tarzlarını tehdit etmekten korkan karar vericiler için tartışmalı bir konu. Rapor bu tartışmaya bilime dayalı bir yaklaşım getirerek yaşam tarzlarını ele almadan iklim değişikliğiyle mücadele edemeyeceğimizi gösteriyor. Dördü tabii ki haklı mega yattıkların karbon salımını bilmek dahi istemezsiniz. Birleşmiş Milletler destekli bir küresel veri ağı olan küresel mercan resifi izleme ağı. Bir çalışma yapmış 2009 ve 19 yılları arasında küresel çapta mercan resiflerinin %14'ünün kaybolduğunu açıklamış. Kaybolan alan 11.700 km2'ye denk geliyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın 2,5 katı. Bilim insanları deniz yüzeyi sıcaklığı arttıkça, Mercanların varoluşsal bir kriz içine girdiklerini söylüyorlar. Rapor 40 yıllık verileri 73 ülkeyi ve 12 bin siteyi yani alanı kapsamış. Benim insanları insan kaynaklı iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu söylediği bir fenomen olan ısınmadaki keskin artışlar özellikle çok zararlı. Çalışma dünya çapında Mercan kayalığı bulunan 10 bölgeyi incelemiş ve kaybın esas olarak Mercan ağartması nedeniyle gerçekleştiğini bulmuş çalışma. 1998'deki şiddetli bir ağartma olayının tek başına dünyadaki mercanların 8'ine öldürdüğünü ortaya koymuş. En çok etkilenen bölgeler Güney Asya, Avustralya Pasifik, Doğu Asya, Batı Hint Okyanusu Körfezi ve Unman Körfezi. Avustralya Deniz Bilimleri Enstitüsü Başkanı Paul Harditsky, Birleşmiş Milletler tarafından paylaşılan açıklamasında mercan kaybına yönelik açıkça rahatsız edici eğilimler var. Isınma devam ettikçe bunların devam etmesini de bekleyebiliriz. Mercan resifleri okyanus tavanının %1'inden azını kaplıyor ama küresel balıkçılık endüstrilerini besleyen kaplumbağalar, balıklar, istakozlar da dahil olmak üzere biyolojik çeşitliğin %25'inden fazlasını barındırıyor. Raporda resiflerin turizm için de önemli olduğunu ve tahmini 2,7 trilyon dolarlık bir getirisi olduğu ifade edilmiş. Evet mercanlar çok önemli ve gittikçe yok oluyor. Yeşil Gazete'den Elif Ünal'ın haberine göre Nijerya Gümrük Servis Sözcüsü Joseph Atah yaptığı açıklamada Lagos'ta yurt dışına kaçılmak üzere ülkeye sokulan 4 milyon dolar değerinde 15 çuval karınca yiyen pençesi ele geçirildiğini belirtti. Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Atah kaçakçılıkla ilgili 2 kişinin yakalandığını ve ele geçirilen karınca yiyen pençelerin ise Orman Koruma Müdürlüğü'ne teslim edildiğini aktardı. Bu canlılar çok tehlike altında. Yani olacak iş değil. Doğada sadece 5-10 bin kalmış durumda. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kanın. Gezegenin geleceği Günlük çevre ve ekoloji haberleri Hazırlayan ve sunan Uygar Özesmi